Yasin suresinin 12. ayetinde geçen ''Onların bıraktıkları her izi yazarız'' ''Ve nektubu lâ ve athârahûm'' demek, amel defterlerine yazmak demek midir? Yani bir hadis var ya, 3 şeyden dolayı amel defteri kapanmaz, o hadis doğru mu? Valla yani çok güzel tespit etmiş bunu soran kişi. Yani aslında cevabı vermiş de <gülüyor> bir de sizden duymak, <gülüyor> duymak şey. istiyor. Şimdi orada inna nahnu neydi inna nahnu mevta, ölüleri biz ölmüşlere tekrar hayat vereceğiz diyor wa naktubu ma qaddamû hayattayken yaptıklarını yazıyoruz zaten melekleri yazıyor ve Bir de geriye bıraktıklar var hani birçok insan var ki e, evet yapmış eserler bırakmış geriye onu da yazıyoruz Resulullah'ın işte o üç şey meselesi. iyi bir evlat yetiştirir değilseniz sizin eserinizdir. Efendim iyi bir ilim oluşturduysanız sizin eserinizdir. İnsanların yararlanacağı bir yatırım yaptıysanız sizin eserinizdir. Sizin ölüsüz de bunun sevabı kesilmez gelir size. Onun için geriye bıraktıklarını da yazıyoruz. E şimdi siz bunlarla öğrenirseniz o zaman elinizden geldiği kadar gayret gösterin geriye bir şeyler bırakın. Evet.